362 numaralı konu beraber Mali'in şehit olmayı temenni etmesi evet Hazreti Peygamber nice elbisesi yırtık olan vardır ki kimse ona önem vermez, fakat o Allah üzerine kâsem ederse Allah onun kâsemini yerine getirir, onlardan birisi de, Bera bin Maliktir, dedi, Tustır savaşında Müslümanlar yenilgiye uğrayıp savaş alanını terk etmeye başlayınca Beraya, ey Bera, bizim için Allah'tan yardım dile, dediler, Berada, ey Allah'ım, bizi düşmanlarına galip kıl, beni de peygamberine kavuştur, diye dua etti ve Bera o gün şehit oldu.